Ne ozu bilsin Şeytanin Racin Bismillahi Ve nestayinuhu Ve nestafiru Ve ne ozu bilsin Şurur Efesine Ve min seyiata amalina Men yehdih Lau Fela mudillale Ve men yudul Fela hadiyle Ve eşhedü en La ilahe illallah Wa La şerikale Ve eşhedü enne Muhammeden An abduhu Ve rasulu emâbat. Fina istiqal hadisi kitabu Allah ve khair al-hadi hadi Muhammed sallallahu alaihi ve şer al-umur muhtesatı ha ve kulle muhtesetin bidâ ve kulle bidâtin zalâle ve kulle zalâletin filnâr. Evet hadis usulü dördüncü seviye derslerimizde bugün kim kadar işlediğimiz konularla alakalı olarak bunun bir sonucu olarak uygulamalı araştırmaların birincisini aktaracağız. Bundan önce geçtiğimiz ödevle ilgili geçtiğimiz haftalardaki ödevle ilgili Fevzu ve Selat'ın kardeşlerimizin eee makamı Mahmut hakkında araştırmalarını tamamlamışlar. O konuda bilgi verelim inşallah. Şimdi bu konuda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan özetle sabit olan şey İsra Suresi 79. ayetinde Allah seni makam-ı Mahmuda eriştirecektir diye ifade edilen Makam-ül Mahmud'un şefaat olduğu merfa hadislerde sabit olmuştur. E, fakat İbn-i Teymiy ve bazı alimler tabiinden bazı kaviller hatta sahabeden bazı kaviller de aktarırlar ki e, makam Mahmud ile kastedilen Allah Azze ve Celle kıyamet gününde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı arşının yanında hatta bazı rivayetlerde bir karışlık yani bir kişinin oturabileceği kadar yer bırakmıştır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i oraya oturtacaktır. Şefaat oradan yapacaktır şeklinde gelen e, görüşler var. Sahabeden gelen bu rivayetlerin hiçbirisi sahih değil. İçlerinde en kuvvetli görünen Mücahit Rahimallah'tan gelen rivayet var. Arkadaşlarımız bunları incelemişler tarihlerini. Ee, daha önce de söylemiştim zaten. Yani Mücahit Rahimallah'tan gelen rivayetlerin yani bu manada gelen, aşağı oturtulmasıyla ilgili gelen rivayetlerin tamamı muzdarip, zayıf ihtilata uğramış raviler ee, yani en iyi ihtimalle muhtemiz zayıf, şiddetli olmayan zayıf yollarla gelmiş tarihler ve çelişkiler vardır. Mesela Şurek bin Abdullah el Nehayi, e, ihtilata uğramış bir ravidir. Sika olmasına rağmen kadılık makamına geldikten sonra ihtilata uğramış. Hafızası bozulmuştur. Onun vasıtasıyla Mücahit Rahimullah'tan grem rivatlere baktığımızda bazen işte, e, ataya çıkarmış. Mücahit atadan rivayet etmiş gibi aktarmış. Bazen Mücahit'in sözü olarak. Diğer bir tarikinde Leis bin Ebi Süleym vardır. Leis bin Ebi Süleym de ihtirata uğramış bir ravidir. Zayıflık. Yani ihtirata uğramadan önce de zayıflığı var. Çok kuvvetli bir ravi değil. Bununla beraber ihtirata uğramıştır. Diğer bir tariki Ebu Yahya el-Kattat. Leyin görülen Durumu şüpheli görülen bir ravi yoluyla gelmiştir. E, fakat en sağlam, Mücahit Rahimullah'tan gelen en sağlam taliklerden birisi Abdullah bin Nüceyh'in ondan yaptığı rivayettir. Ee, tefsir rivayetleri. Mücahit'in tefsirinde de Adem bin Ebeyaz bunu tefsirinde Mücahit Rahimullah'tan bunu şefaattir diye, makam-ı Mahmud şefaattir diye açıkladığını rivayet ediyor. Yani bu konuda Mücahit'in görüşü makam-ı Mahmud şefaattir. Ama işte Oturtulma, arşta oturtulma meselesi Allah alem İsrailiyat kaynaklıdır. Nitekim bu konuda Abdullah bin Selam bir rivayet var. O da muhtemel zayıf, şiddetli olmayan zayıf bir tarihte gelmiştir. Ee, bu bilgi İsrailiyat kaynaklıya benziyor. Yani biz bu konuda tevakuf ederiz. Yani Allah Azze ve Celle arşın yanında oturtacak mı, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam oturtmayacak mı? Bu konu bizim tevakuf ettiğimiz bir konudur. Yani ispat ve nefi tevkifidir. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin sıfatıyla da alakalıdır bu. Culus ve kut sıfatları. Nerfadislerde, Allah Azze ve Celle hakkında veya ayetlerde kut veya culus, yani oturma sıfatı ispat edilmemektedir. Biz bu sebeple yani ne nefi ederiz ne ispat ederiz böyle şeyleri. Çünkü nefi de delille olmak zorundadır. Yani, Oturma diye bir şey olmaz Allah hakkında. Böyle bir şey demek için nas gerekir. Nas demeli bunu yani. Biz bu konuda sükut ediyoruz. Veya oturma vardır, yani böyle bir sıfat vardır demek de yine tevkifidir. Bu da ancak nas ile olur. Dolayısıyla bir Allah Azze ve Celle'ye kuğut ve culuz sıfatlarının nispeti bakımından, ikincisi Muhammed ve Vesselam'a has olarak, şefaat makamı ile ilgili, olarak, işte arşa oturtulması ile ilgili. Bu konuda Allah Resulü'nden sabit bir şey olmadığı için, biz bunu ispat etmiyoruz böyle bir şeyi. İnkar mı ediyoruz o halde? Hayır, inkar da etmiyoruz, tevakkuf ediyoruz. Yani doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Bizim bilgimiz yok yani bu konuda. Eğer herhangi bir nas ispat etseydi Allah Azze ve Celle hakkında culus veya kuddus. O zaman biz derdik ki Şura 11. ayetinde belirtildiği gibi leysa kemisi şeyun ve basir. Yani Allah hiçbir sıfatında mahlukuna benzemez. Şayet Allah'ın oturma sıfatı varsa o da mahlukuna benzemezlerdik. Fakat bunu ispat edecek sahih bir delil olmadığı için bu konuda biz tevakkuf ediyoruz. Cehmi'ler inkar etmişlerdir doğrudan. Nitekim alimler bunu ancak cehmi inkar eder diyerek bu rivayetler hakkında bu şeyi söylemişlerdir. Bunu Cehmi'ler inkar etsin, eder. Biz inkar etmiyoruz, tevakkuf ediyoruz. Rivayetler sahih, sabit olsaydı, sahabeden, Allah Resulü'nden sabit olsaydı, onların ispat ettiğini biz de ispat ederdik. Fakat bunu ispat etmek için e, delilimiz olmadığı için tevakkuf ediyoruz. Bazıları bu tevakkuftan dolayı bile cehmilikle suçluyor. Bunlar da cahiller artık. İbn-i Teymer Ahimullah da bu meseleyi ele alırken böyle söylemiştir. Merfu hadislerin tamamı, yani Allah Resulü'nün kıyamet günde arşa oturtulacağı rivayetlerinin tamamı uydurmadır. Bunlar içerisinde sayı olan yoktur. İşte Mücahit'ten gelen böyle de bir rivayet var diye. Mücahit'in ile ilgili bunu aktarıyor. Mücahit'in görüş hakkında da söylenecek söz şu. Dediğimiz gibi e, arşta oturma ifadesi muzdarip tariklerle gelmiştir. Ama Hasan sağlam bir tarikle gelen rivayette <gülüyor> Mücahit Rahimullah diyor ki makam Mahmut şefaattır. Dolayısıyla diğerleri e, bunun yanında münker rivayetlerdir. Yani, Mücahit'ten sabit olan bunu şefaat diye açıkladığıdır. Diğerleri mücahidden münkerdir, ondan rivayet münkerdir. Yoksa içerik olarak münkerliğinden bahsetmiyoruz. O konuda istedakıf ediyoruz. Yani Allah dilerse arşına oturtur. Onu biz bilmiyoruz. O konuda ilmimiz yok. Bu ancak ilimle söylenebilecek bir şeydir. Akılla, reyle söylenebilecek bir şey değil. Ve e, vahiyden böyle bir delilimiz yok. Bunu bu şekilde özetle, ifade edebiliriz. Kardeşlerimiz her ne kadar sonuç olarak ifade etmeselerde, yani sonuç elde edilen görüş nedir? Bu çıkmamasalarda ortaya koydukları çalışma zaten bunu gösteriyor. Allah razı olsun kardeşlerimize. Evet, uygulamalı arılıştırmamızın ilki abdestten sonra kurulanmak meselesi. Bazı merfu hadislerde mendil ile ya veya havlu ile kurulanmanın meşru olduğuna delalet eden, bazında da bunun mekruh olduğunu gösteren ifadeler gelmiştir. Yine bu meselede alimlerin görüşleri de ihtilaf etmiştir. Hadis elinin araştırma ve tahkik metoduyla bu meseleyi inceleyelim. Önce bu konuda gelen merfu hadislerden delilleri bir araya toplamak demiştik. Bunları bir toplayalım. Bunlardan bir tanesi Ayşe radıyallahu anh'a'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in abdest aldıktan sonra kurulandığı bir hırkası veya bir kumaş bir kumaş parçası vardı. Bunu tirmezi, imnadi, darakutni, hakim, beyhaki Abdullah bin Web, o Zeyd bin Hubab'tan, o Ebu Maaz'dan, o Ez Zuhri'den, o Urve'den, o Ayşe radıyallahu anh'a'dan diyerek rivayet etmişlerdir. Hakim dedi ki, buradaki Ebu Maaz, Hudayl bin Meyseradır, Basralı'dır, ondan Yahya bin Said rivayette bulunmuş ve övgüyle anmıştır. Bu hadis Enes radıyallahu anh ve başkalarından da gelmiş olup Bukhar ve Müslim tarih etmemişlerdir, diyor. Bu açıklamada şüphe vardır. Buradaki Ebu Maaz, Metruk bir ravi olan Süleyman bin Erkam'dır. Yani hakimin bahsettiği kişi değil İbn Meysara değil, Hudayr bin Meysara değil, Süleyman bin Erkam'dır. Nitekim Tirmizi, İbnadi İdare Kutni ve Beyhaki bunu kesin olarak belirtmişlerdir. Yani Ebmaz derken bunu Süleyman bin Erkam olduğunu belirtmişlerdir. Evet, Ayşe radıyallahundan gelen bu rivayet böylelikle metruk bir ravi yoluyla gelmiş oluyor. Zayıftır, şiddetli zayıftır. İkinci bir rivayet Muaz bin Cebel radıyallan dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin abdest aldığı zaman elbisesinin bir tarafıyla yüzünü sildiğini gördüm. Bunu Tirmizi ve Beyhaki, Rüşteyn bin Sad, o Abdurrahman bin Ziyad bin Enum, o Utbe bin Hümeyt'ten, o Ubade bin Nüsey'den, o Abdurrahman bin Ganim'den, o Muaz Radyalant'ten rivayet etmiştir. Tirmizi hadisin illetini açıklayarak şöyle demiştir. Bu hadis bariptir, isnadı zayıftır. Rüşteyn bin Sad ve Abdurrahman bin Ziyad bin Enum el-İfri iki hadiste zayıftırlar. Nitekim bu hadisi bu isnatla rivayette bu iki zayıf ravi tek kalmışlardır. Hadis bu açıdan da münkerdir. 3. Selman el-Farisi radiyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldı. Üzerinde bulunan günden cübbeyi çevirdi ve onunla yüzünü sildi. Bunu i̇bn Mace iki yerde el-Abbas bin el-Velid ve Ahmet bin el-Eser, o Mervan bin Muhammed'den, o Yezid bin el-Semt'ten, o Vadim bin Ata'dan, o Mahfuz bin Alkame'den, o Selman el-Farşi Radyalan'tan isnadı ile rivayet etmiştir. Bu isnadın ricali sikkadır. Ancak Mahfuz bin Alkame ile Selman Radyalan'ın arasında inkıta olduğuyla ile illetlendirilmiştir. Tehzibü tehzib de Mahfuz bin Alkame hakkında şöyle denilmiştir. Babasından ve Selman el-Farisi Radyolant'ten rivayette bulundu. Ondan rivayetinin mürsel olduğu da söylendi. Yani Selman'dan rivayetin. Bu sayrı Misbah-ül şöyle demiştir. İsnadı sahih, ricali sıkadır. Mahfuzun Selman Radyolant'ten işitmiş olmasında şüphe vardır demiştir. Bu isnadın imkıta ile illetlendirilmesi isabetli değildir. Nitekim et sahibi temriz sigazı kullanmış burada. Meçhul sigazı kullanmış. Bu iddiayı hiç kimseye nispet etmemiştir. Teracun ve merasif kitaplarında ve başka eserlerde bunu dile getiren bir kayıtta göremedik. Mahfuz bin Alkama ile Selman el-Farisi arasında muhasarat sabit olduğuna göre, yani aynı dönemde karşılaşmış imkanı, karşılaşmış olma imkanı bulunduğuna göre, İslam'ın mutlası olduğuna ve hadisin sayı olduğuna hükmetmeye bir mani yoktur. Allah'ın iyi bilendir. Neden böyle diyoruz? Çünkü mesela bunu söyleyen tehzip tehzib sahibi, yani Mahfuz bin Avukame'den asırlarca sonra yaşamış birisi. O döneme yakın e, münekkit imamlardan buradaki irsal'den bahseden kimse yok. Yani ınkıta olduğundan bahseden kimse yok. Ve burada zaten üstü kapalı, yani kesinlikle işitmemiştir böyle e, bir siga değil de temriz sigasıyla. Meçhul bir sigayla bu ifade edilmiştir. Dördüncü rivayet, Ebu Bekret Sıddıkla Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in abdest aldığı zaman yüzünü sildiği bir mendil veya hırkası vardı. Bunu beyha ki, Ebu Zeyden Nahvi, o Said bin Evs'den, o Ebu Amr bin Ala'dan, o Enes bin Malik'ten, o Ebu Bekir Sıddık Radyalant'tan yoluyla rivayet etmiştir. Ebu Zeyden Nahvi'ye, Abdülvaris bin Said muhalefet ederek, Ebu Amr bin Ala, o İyaz bin Cafer'den, o bir adamdan yani kim olduğu belli olmayan bir adamdan, o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den yoluyla diyerek rivayet etmiştir. Bunu Beyhaki rivayet etmiş ve şöyle demiştir. Mahfuz olan Abdülvaris'in bu rivayetidir. Çünkü Abdülvaris, Ebu Zeyden Nahvi'den daha sağlam bir ravidir. Daha sağlam kişinin Said bin Evs ve Ebu Amr yoluyla rivayetinde, Ebu Amr'dan rivayet eden, iki kişiden daha sağlam olan rivayetinde, rivayet Enes bin Malik'ten değil, Kimden geliyor? İyas bin Cafer'den. O da kim oldu belli olmayan müphem bir adamdan rivayet ediyor. Bu daha sağlam bir rivayet. Ama yani mahfuz olan bu, zayıf bu. Ö öbürü sahih gözüküyor. Fakat daha sağlam ravi bunu zayıf bir tarikle rivayet ediyor. Yani zayıf olan tarik mahfuzdur, yani bu rivayet zayıftır. Bu isnatta geçen İyas bin Cafer hakkında İbn-i Hatim El-Cerh ve Tadil'de şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den Mürsel rivayette bulunmuştur. Ondan Ebu Amr bin Ala rivayet etmiştir. Babamın Ebu Züra'nın yani babası Ebu Atim ve Ebu Züra'nın böyle söylediklerini işittim. Ebu Züra onun Basralılardan sayıldığında ekledi diyor. i̇bn İban onu Tabi'nin skalları arasında zikretmiş ve şöyle demiştir. Eğer işitmişse Enes bin Malik Radyoland'dan rivayette bulunmuştur. Ondan da Ebu Amr bin Ala rivayet etmiştir. Sonra tebeut Tabi'nin skaları arasında tekrar zikretmiş. Yani bu sefer tebeut Tabi'ne düştü ve şöyle demiştir. "Şeyhdir, Mürsel rivayetlerde bulunmuştur. Ondan Ebu Amr bin Ala rivayet etmiştir. Sanki Abdülvaris bin Said'in İslam'ındaki mübem ravi'yi Enes bin Malik Radyalan zannetmiş gibidir burada İbn-i İbban. Bu zan onun ikisini ayıramamasına sebep olmuştur. Nitekim bu konuda Abdülvaris bin Said'den gelen rivayetlerde de ihtilaf edilmiş ve Ebu Mâmer Abdullah bin Amr ondan, bunu Enes Radyalan'ın hadisi olarak rivayet etmiştir. O da şu, Enes Radyalan'ta beşinci rivayet bu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, yani bakın burada Ebu Bekir Radyalan'ta yok. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in abdest aldığı zaman yüzünü sildiği bir mendil veya hırkası vardı. Bunu beyha ki Ebu Mâmer Abdullah bin Amr, yani o varisten o Abdüllaz bin Soeb'ten, o Enes Radyalan'tan diyerek rivayet etti. Abdülvaris bin Said dedi ki, havlu pamuktan idi, İbni bunu rivayet etti ama ben rivayet etmem. Yani bu hadisi ben rivayet etmem, bunu İbni rivayet etmiştir diyor. Beyhaki dedi ki, şayet Abdülvaris bunu Azizden, o da Enes'den rivayet etseydi elbette isnat sahih olurdu. Ancak bunu rivayet etmekten çekilmiştir. Muhtemelen bu hadis onun indiğinde ilk isnat ile yani İlyas bin Cafer tariki ile bulunmaktadır. Yani doğrusu odur. E, bu bir illettir, ızdıraptır. İbni Nebi Hatim el ile de dedi ki, babamı, yani Ebu Hatim'i, Abdülvahir'sin, Abdülaziz bin Suheyb'den, onu da Enes Radyalan'ten şu hadisini zikrederken işittim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kurulandığı bir hırkası vardı. Babam dedi ki, yani Ebu Hatim, Abdülaziz'den gelen bazı rivayetlerde Enes bin Mağit Radyalan'ın bir hırkası vardı şeklindedir. Mevkufa dönüş diyen yani rivayet. Bu mevkufa benziyor. Müsned olmasına ihtimal yoktur. Yani Ebu Hatim bunun müsnet olmadı yani Allah Resulü'ne dayanmadığını Enes radıyallahu anh'da mevkuf olduğunun daha sayı olduğunu söylüyor. Ebu Hatim'in dediği gibi hadis Enes bin Malik radıyallahu anh'da mevkuf olarak mahfuzdur. Bunu İbn-i Münzir Efsat'ta Ali bin Abdülaziz o Haccaş'tan, o Hammad'dan o Ubeydillah bin Ebi Bekir isnadıyla rivayet etti. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın abdestten sonra yüzünü mendil ile sildiğini görmüş. Ubeydillah bin Ebi Bekir. Bunun isnadı Hasendir. İbn-i Şeybe Musannef'de, İbn-i Uleyye yoluyla Leys'ten, o Zerrik'ten, o Ebu Abdillah el-Elhan'den, o da Enes Radyalan'dan şöyle rivayet ediyor. Enes Radyalan abdest aldığında yüzünü ve ellerini silerdi. Hatibül Bağdadi bunu Leys yoluyla merfu olarak rivayet etmiştir. Leys de Leys bin Ebi Süleym zayıftır. Yani ömrünün sonlarında da iktidata uğramıştır. Yani rivayet mevkuf Enes Radyalan'dan mevkuf iken, bir yerde mevkuf rivayet etmiş, başka bir yerde merfu olarak rivayet etmiştir. Altıncı rivayet Kays bin Sa'd radyalandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi evimizde ziyaret etti ve Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedi. Sa'd onun selamını gizlice aldı. Yani duyulmayacak şekilde. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme izin vermeyecek misin? Yani selamını almayacak mısın dedim. Dedi ki bırak da bize selamı artırsın. Hadisin devamında şöyle geçiyor. Yani Allah Resulü daha çok Allah'ın ismini anarak bize selam versin bunu arzu etmiş. Hadisin, bu hadisin devamında şöyle geçiyor. Sa'd Radyalan ona gusletmesini söyledi. O da gusletti. Sonra ona zaferan veya vers ile boyanmış bir bez verdi. O da ona sarındı. Yani yine onunla kurulandı. Bunu Ahmet, Evudavud, Amel-ül Yevmeleyle'de, Nesai, Behaki verit bin Müslim'den, o Muhammed bin Abdurrahman bin Esad bin Zürare'den, o Kays'tan diyerek rivayet ettiler. Bu isnat şahısdır. verit bin Müslim bu isnatta bu hadisi... Kays bin Sad'ı zikretmeksizin mürsel olarak rivayet ederken, yani arada Kays olmaksızın rivayet ederken, e, Estağfurullah, o Kays varken rivayet ediyor. Ondan daha sağlam olan Mübarek, bin Mübarek, Şahib bin İsak Ömer bin Abdülvayet ve i̇bn Sema, arada Kays olmaksızın, yani bir ınkıta ile rivayet ediyorlar daha sağlam rivayetler. i̇bn Mübarek'in rivayetinde Muhammed bin Abdurrahman bin Esad bin Zürare yerine de Muhammed bin Abdurrahman bin Sevban yer almıştır. Rabin'in ismi de farklı geçmiştir. Onların rivayetleri Ebu Dağut ve Nesai'nin amel ve Yevvelle ile de rivayetlerinde söz konusudur. Sayı olanı bunun mürsel olarak rivayet edilmiş olduğudur. Allah en iyi bilendir. Şimdi bunlar kurulanmaya dair rivayetlerdi. Şimdi kullanmayı terk etmeye dair, yani bunun mekruh olduğunu veya terk edilmesi gerektiğine dair rivayetleri görelim. Bunlardan birincisi Enes bin Malik radıyallah Te ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ne Ebubekir, ne Ömer, ne Ali ne de İbn Mesud radıyallahu anh abdestten sonra yüzlerini mendil ile silmezlerdi. Bunu İbnü Şahin Emnasih nasih ve'l-Mensuh'ta Ahmet bin Selman'dan, o Muhammed bin Abdullah Mutayyenden, o Uhbe bin Mukrim'den, o Yunus bin Bukeyr'den, o Said bin Meysara'dan, o Enes radıyallah Te'den isnadıyla rivayet etti. İbn Hacer isnad zayıftır demiştir. Hatta bu isnat çok çürüktür. Afeti Said bin Meyserail Bekri'dir. Buhari onun hakkında münkerül hadis demiştir. Hakim Enes radıyallahu anh'den uydurma hadisleri rivayet etti demiştir. Bu da Enes radıyallahu rivayet. Yahya el-Kattan onun yalancı olduğunu söylemiştir. İbnadi de durumu karanlık demiştir. İkinci rivayet, müminlerin annesi Meymune radıyallahu anh'a dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme mendil getirildi. Onunla kurulanması ve üzerindeki suyu onunla kurulanmadı ve üzerindeki suyu şöyle silkeledi. Yani mendil kullanmadı. Bunu Ahmed İbn İbi Şeybe, Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn Mace ve Bihaki Kurey'den, o İbn Abbas radıyallahından, o halası Memune radıyallana yoluyla rivayet etmişlerdir. Bu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in usul şekli anlatılmış ve Ahmed ile Tirmizi'nin rivayetlerinde mendil bahsi geçmemiştir. Bu hadis mendil veya havluyla kullanmanın mekruh olmasına delil olmaz. İbn-i Münzirrahimullah Elevsat'ta bu rivayetin ardından şöyle demiştir. Bu haberde sakındırma veya yasaklama yoktur. Zira <gülüyor> Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bundan yasaklamamıştır. Yani burada rivayet sahip Bukhari Müslüm hadisi kullanmamış, silkelemiş. Ama bir yasaklama yok yani fiili bir hadis. Ümmetine meşakkat vermemek için mübah olan bazı şeyleri Allah Resulü aleyhissalatü vesselam nitekim terk ediyordu. Abdülmuttalip oğullarına bu yüzden şöyle demiştir. Şayet suladığınız hacılara galip gelmeyecek olsaydınız bu görevi sizden alırdım. Kabe'ye girdikten sonra da şöyle buyurmuştur. Buraya girmemiş olmayı isterdim. Benden sonra ümmetimin bana tabi olmasından korkuyorum. Yani ben girdim diye onlar da girecek diye bundan endişe ediyorum demiştir. Bazı endişeler sebebiyle terk ettiği fiiller vardır. Kurulma konusunda sahabenin ve tabinin ihtilafına gelince, birincisi Enes bin Malik radiyallahu anh, abdestten sonra mendille kurulandığı sabit olmuştur. İbnül Münzir, evsatta Hasen-i rivayet etmiştir, az önce geçmişti. İkinci rivayet, İbn-i Ebi Şeybe Musannef'de, Veki'den, o Mis'ar'dan, o Suet Mevla, Amr bin Hureys'ten rivayet ediyor. Ali bin Ebi Talib radiyallahu anh husletti, sonra bir kumaş alıp ona sarındı. Bu isnatta Suveyt meçhul haldir. Onu sadece İbn-i İbban etmiştir. Yine Suveyt ile Ali radıyallahu arasında inkıta şüphesi de vardır. Yani ona yetişmemiş olması e, muhtemel. Üçüncü rivayet, İbn-i Şehbe ve Abdülrezzak İsmail bin Nebi Halit'ten, o Hakim bin Cabir yoluyla rivayet ediyor. Babam, azatlı cariyesini El-Hasem bin Ali radıyallahu anh'a gönderdi. Onun abdest aldığını, sonra bir hırkayla kurulandığını görmüş. Bu isnadın ricali Sıkadır. Ancak Hakim bin Cabir, hadiseye şahit olmamış, meçhul bir cariyeden rivayet etmiştir. Yani burada zikretti, meçhul bir raviye, cariye, aradaki raviye. E, dördüncü rivayet, İmnebi Şeybe ve i̇bn Münzir, Elevsat'ta ve kibinel Cerrah'tan, o Ümmü Garrab'tan, o Benane'den, o Osman Radyalan hanımı, Ümmü Beni'nin hizmetçisi yoluyla rivayet ediyorlar. Osman Radyalan abdest aldı ve yüzünü mendiliyle sildi. Bunda isnat zayıftır. Umm-u ismi Talha'dır. Yani Talha bizde sadece erkeklerde kullanılıyor da hem kız ismidir hem erkek ismidir. Yani Hamza ismi gibi bizde erkeklerde kullanılır ama kız ismi de olur, erkek ismi de olur. Bunlar böyle isimler. Bu Umm-u ismi de Talha'dır. Meçhuletül haldir. Yine Benane'de meçhuledir. Beşinci rivayet i̇bn Münzir Münzir Elevsat'ta <gülüyor> Muhammed bin Ali bin Said Estağfurullah. Muhammed bin Ali o Said'den, o Ebu Muaviye'den, o Ömer bin Ya'la es o Ebu Said Mevlah el-Hüseyin'den. O da Hüseyin radıyallahu anh'den rivayet ediyor. El-Hüseyin bin Ali radıyallahu anh'ıma abdestten sonra yüzünü mendil ile silerdi. Bu isnat çok zayıftır. Ahmet, İbn-i Ebu Hatim ve Nesai, Ömer bin Ya'la hakkında münkerül hadis demişlerdir. Ebu Hatim ve Dar-ı dediler. Ebu Said Mevla el-Hüseyin de meçhuldür. Altıncı rivayet, İbn-i Şeybe, Veki'den, o Şube'den, o El-Hakem'den, o i̇bn Ömer radyalanmadan rivayet ediyor. i̇bn Ömer, yüzünü elbisesiyle kurulardı. Bu isnadın ricalisi kadır, ancak el Hakem'in bin Uteybe ile i̇bn Ömer radyalanma arasında inkıta illeti vardır. Yedinci rivayet, İbn-i Şeybe ve İbnül Münzir, Mis'ar'dan, o Sabit bin Ubeyt'den rivayet ediyor. Beşir bin Ebi Mesud'u gördüm, onun sahabeli vardı, yani sahabedendi, mendil ile kurulanırdı. Bunun isnadı sahiptir. Sekizinci rivayet, İbne Bişeybe Şeybe ve Abdurrazak Yezid bin Nebiziyat yoluyla rivayet ediyorlar. Abdullah bin el-Haris bin Nefbel'in bir hırkası vardı. Abdest aldığı zaman bununla kurulanırdı. Yezid bin Nebiziyat'ta zayıflık vardır. Her ne kadar müslimin ricalinde ne olsa da zayıflık vardır. Dokuzuncu rivayet, İbne Bişeybe, Şeybe, ve İbnül Münzir, Süfyan bin Uyeyne'den, o Mansur'dan, o Atadan, o Cabir radıyallahu anh'ın rivayet ediyor. Cabir radıyallahu anh abdest aldığı zaman mendiliyle ile kurulanmazdı. Bunda esnazı sayıhttır <gülüyor> yani şimdiye kadar ki bu dokuz rivayette kullanan var, kullanmayan var sahibi arasında. 10. rivayet İbn-i Ebi Şeybi Abdülrezzak ve i̇bn Müzir Münzir Kabustan, o Ebu Zebyan'dan, o İbn-i Abbas radiyalanmadan rivayet ediyorlar. İbn-i Abbas radiyalanma, abdestten sonra mendil ile kullanmayı kerih görürdü. Yani burada kullanmamak değil bir de kerih görme ekleniyor. Dikkat edin. Cüleplük'ten Kusettin'den sonra kullanmayı ise kerih görmezdi. Bunun isnadı zayıftır. Kabus bin nebi Zebiyan leyindir. Özellikle babasından rivayetleri zayıftır. İbn Hibban dedi ki ezberi kötüydü. Babasından aslı olmayan rivayetler yapmada tek kaldı. Bazen mürselleri merfu yaparak ve mevkufun müsned olarak rivayet etmiştir. Babası Ebu Zabyan ise sikadır 11 Lakin İbnül Münzir Yahya bin Muhammed el-Cumahi o Ebu Avane'den o Ebu Cemre yoluyla şöyle rivayet etmiştir. İbn Abbas'ın abdest aldığını Sonra namaza kalktığını gördüm. Onun mendile dokunduğunu görmedim. Yani o kurulanmazmış. Bu rivayet bunu kerih gördüğüne delalet etmez. Yani sadece kurulanmama şekilde tercih. Önceki rivayet bir de kerih gördüğünü katıyor ama zayıf. İbn-i Abbas'tan saygı kerih görme ifadesi olmaksızın kendisini bunu tercih etmedi şeklinde. Nitekim İbn-i Şehbe Veki'den, o Ameş'ten, o da İbrahim'den şöyle dediğin rivayet etmiştir. Sahabeler adet edinilir korkusuyla Abdest aldıktan sonra mendil kullanmayı çirkin görürlerdi. Yani bunu bir vacip gibi adet edinirler korkusuyla bunu çirkin görürlerdi diyor İbrahim el Bu Nisnad-ı Said. 13. rivayet İbn-i Şeybe Ebu Usame'de, o esalt bin Behram'dan, o Abdülkerim bin el Cezeri'den, o Said bin el-Müseyyep'ten rivayet ediyor. O yani İbn-i bunu kerik görür ve bu tartılacaktır derdi. Bunun isnadı Said'dir. Yani Said bin Müseyyep e, böyle bir görüş sahibi olmuş. Yani bu tamamen reye dayalı bir şey. Onun kendi reyi. Yani ben abdestimi aldığım zaman yani kurulanmayayım ki bu sular mizanda tartılacaktır diyor. Yani kurulanmayı bu tartılmaya mani görüyor. Böyle bir şey yapmış, yorum yapmış. Bunun da isnadı Said bin Müseyyep'ten. 14. rivayet Tirmizi Muhammed bin Hümeyden Razi'den, o Cerir'den, o Ali bin Mücahit'den, ki o bana göre Sıkadır demiştir Mizi, o Salebeden, o Ez-Zühri'den etmiş. Abdestten sonra mendil ile kurulanmak ancak mekruh görülmüştür. Çünkü abdest suyu tartılacaktır. Bunun isnadı zayıftır. Muhammed bin Hümeyden Razi hadiste zayıftır. Allah en iyi bilendir. Kadı İbnül Arabi Rahimullah, Ardâtül de şöyle diyor. Ebu İsa et-Tirmizi'nin bu fiilin keraatine, çünkü abdest suyunun tartılacağına dair zikrettiği rivayet zayıftır. Zira onun tartılacak olması silinmesiyle de ortadan kalkmaz. Allame Muhaddis Ebu Leşbal Ahmet Şakir Rahimullah Tirmizi'nin El Cami dipnotunda dedi ki, Bu illetlendirme doğru değildir. Çünkü kıyamet günündeki amellerin terazisi dünya terazileri gibi değildir. Bu hayattayken hissedilebilen şeylerden de değildir. Bu ancak geldiği gibi iman etmemiz gereken gayb meselelerindendir. Evet, ilim ehlinin bu meseledeki görüşlerine gelelim. Yani sahabe arasında kullanan var, kullanmayan var. Allah Resulü'nün de kullandığına ve kurlanmadığına dair rivayetler sabit olmuştu. İlim ehli de ne demiş? İbn-i Müminy Zirraynullah el şöyle diyor. El-Hasen el-Basri, Muhammed bin Sirin, Al-Kame, El Esvet, Mesruk ve Etta Hak bin Muzayim bu konuda ruhsat görüşündedirler. Yani kullanabileceği görüşündedirler. Malik bin Enes, Süfyanus Sevri, Ahmet ve Rey ashabı bunda bir sakınca görmediler. Bu konuda Alkame'den rivayet edilen görüş zayıftır. Yani e, İbn-i Müzir'in Evsat'ta yaptığı bu nakle, binaen söylüyorum bunu, burada Alkame'yi de aktardı ya, Alkame'den gelen rivayet zayıf. Bunu Abdur Razak ve İbn bir şeybe rivayet etmişler. İslamda bin ebi ziyat zayıftır. Alkameden başka bir sayı tarihler rivayet edilmiş de olabilir. Allah en iyi bilendir. Fakat bildiğimiz işte i̇bn bir Ebi Şeybe ile Abdülrezzak'ın bu rivayetleri onun da tarikinde Yezid-i Nebi Ziyad sebebiyle zayıftır. Hani daha önceki derslerde açıklamıştık. Alimler şu alimler şu görüşte, bu alimler bu görüşte diye aleklah yapılan şeylerde isnada bakılması lazım. Burada biz isnada baktığımızda tamam diğerlerinden bu görüşleri olsa da Alkame'nin burada zikredilmesinde bir problem var. Said bin Cübeyr Raymullah'tan gelen rivayetler ihtilaflıdır. İbn-i Ebi Şeybe, Ebu Lahvaz'dan, o Mansur'dan, o İbrahim ve Said bin Cübeyr yoluyla rivayet ediyor. İkisi, yani İbrahim-i Nehay ve Said bin Cübeyr, abdestten sonra mendil kullanmayı kerih görürlerdi. Bir tarik böyle. Yine Veki Süfyan'dan, o Salim'den, o Said bin Cübeyr'den rivayet ediyor. Bunda sakınca yoktur demiştir Said bin Cübeyr. Yani bir seferinde mekruh dediği, bir seferinde sakınca yoktur dedi rivayet edilmiştir. İbni Cübeyr'den. Her iki rivayetin ıslahı da Said'dir. İbrahim el-Nehayi, Ebul Aliye, Said bin Müseyye, Mücahit ve Abdurrahman bin Ebi Leyla bunu kerik görüyorlardı. Burada tahrimen değil, tenziyen mekruhluk söz konusudur. İmam nebev İbrahimullah el-Mecmu'da şöyle demiştir. El-Mehamil'i bunun haram olmadığına dair icma nakletmiştir. Yani abdestten sonra kurulanmak. İhtilaf ancak mekruh olup olmadığı hakkındadır. Abdestten sonra havlu veya mendil kullanmanın cevazı veya mekruhluğu hakkındaki hadisler ile sahabenin ve tabinin bu konudaki itirafına dair rivayetler, sonra alimlerin görüşleri burada aktarıldı. Netice olarak abdest veya gusülden sonra havluyla ile kullanmanın kerahatsiz olarak caiz olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Selman el-Farisi Radyalandı'dan bu mesele dair hadis merfadis sabit olmuştur. Allah iyi bilendir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin abdestten sonra kullanmak için bir hırka veya mendil edindiğine dair rivayetler ise sahih değildir. Selman Radyalı'nın rivayetinde sahih olan ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin abdest aldığı sonra üzerindeki yünden cübbesini çevirip bununla yüzünü sildiğidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin abdestten sonra kullanmayı çirkin gördüğü veya yasakladığı sahih olarak gelmemiştir. Birakis gusülde ellerini çırpması kullanmanın caiz olduğunu gösterir. Yani ellerini çırpması bile yani kullanmak için yapıyor. Bunu, bunu fiil olarak caiz olduğunu gösterir. i̇bn elit Dakik el şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in elindeki suyu silkelemesi kullanmanın mekruh olmadığını gösterir. Çünkü her ikisi de suyu gidermektir. Şu halde elden suyu silkeleyerek veya necis olmayan bir bezle kurulayarak gidermeye hiçbir mani yoktur. Allah en iyi bilenir. Evet kısa bir araştırma, alıştırma daha var. İkinci alıştırma, Kur'an'ı telaffuz meselesi. Bu da önemli bir mesele. Ama hacim olarak kısa bir şey aktaracağız burada. Büyük imamlardan bir topluk, kim Kur'an'ı telaffuzu mahluktur derse o bir cehmidir demişlerdir. Bu kaide olarak mutlak mıdır? Yoksa burada bir tahsis olabilir mi? Araştırmacı için bu alıştırma Alimlerin zerayı yani kötülüklerin önünü tıkama babından kullandıkları ibarelere örnek olması açısından oldukça önemlidir. Aslında bu e, arşta oturtulma meselesi de bununla alakalı biraz yani bu babdan. Yani kim bunu inkar ederse ceh diyorlar ya, bu da sedduzerai babından söylenmiş bir sözdür. Şimdi durum anlaşılacak bak. El-Sünnet ve cemaatten bazıları bu kaideyi lafız ile melfuzu ayırarak kullanmışlardır. Lafız ne? Yani bizim telaffuzumuz mevzu ne? Kur'an Kerim, Allah'ın kelamı. İmam Buhari, rahim olan bu konuda uğradığı mihnet meşhurdur. Yani Buhari Kur'an'ı mahluk dememiştir. Benim telaffuzum mahluktur demiştir. Onun kast kesinlikle Kur'an değil, kendi fiili. Bu yüzden cehmiyle suçlanmıştır İmam Buhari. Bir de onun lafı farklı aktarmış, değişik şeyler var da. Şurada aktaracaklarımızda durum anlaşılacak inşallah. Öncelikle bu meselelerin arka planını bilmek gerekir. Bunun arka planında Cehmiye'nin en pis bidatlarından olan Kur'an'ın mahluk olduğu görüşü vardır. Bu sebeple büyük bir fitne meydana gelmiş, bu imtihanda büyük alimlerin kanları dökülmüştür. el er Sünnet ve Cemaatin imamı Ahmet bin Hanbel Rahimullah bu fitnede sebat etmiştir. allah Teala bu fitne ve mihneti iptal edince, yani bunun etkileri ortadan kalkınca Cehmiyeler, Kur'an'ın mahluk olduğu görüşüne yeni bir söz ortaya atarak giriştiler. Yani direkt Kur'an mahluktur demediler de bunu biraz daha ehvenleştirerek şartlar. Bu Kur'an'ın telaffuzun mahluktur sözüdür. Yani bunu cehmiler kullandılar. Ne için kullandılar? Kur'an mahluktur demeye, Payanda olarak kullandılar. Yani cehmilerin ki cehmiliklerinden geliyor. Ama İmam Bukhari gibi imamların söylediği cehmi itikadından kaynaklanmıyor. Sünnet ve cemaat alimleri bu girişimin maksadını anladılar ve kim Kur'an'ı telaffuzun mahluktur derse o bir cehmidir şeklindeki meşhur ibareyi kullandılar. Niye bu ibareyi kullandılar? Çünkü cehmiler bu lafı payanda yapmak istiyorlar. Bunu cehmiler attı ortaya diyorlar. Ve ibare mutlak kalıyor şimdi. Dikkat edin. Ahmet bin Anbel kullandı, mutlak kaldı bu ibare. Çünkü cehmiye bu sözleriyle lafız ve merfuzun arasını eşitlemek istiyorlardı. Yani benim telaffuzumda telaffuz ettiğim şey de mahluktur. Yani bunu kastederek söylüyorlardı. Bu konuda Ebu Osmane sabuni Raymullah İtikad-ı Hadis kitabında şöyle demiştir. Ahmet radıyallahu anh'den nakledilen lafziye cehmiyiliktir sözü kendisinden sayı olarak gelmiştir. Yani telaffuzun mahluktur demek Cehmiliktir şeklindeki söz. Çünkü cehim ve asabı Kur'an'ın mahluk olduğunu açıkça söylüyorlardı. Lavız hakkında bunu söyleyenler, Kur'an mahluktur görüşü için bunu basamak olarak kullanmak istiyorlardı. Bir müddet Kur'an mahluktur şeklindeki sözlerini el i gizlediler. Yani bunu açıkça söylemediler. Ve bu görüş için kapalık içeren bir basamak koydurdular, Ta ki insan şeytanları olan cehmiler için bir hazırlık olsun. Birbirlerine aldatıcı sözleri süslesinler.'' Böylece bu lafız meselesini ziklettiler Bununla Kur'an'ı telaffuzumuz mahluktur demeyi kastediyorlardı. Bu yüzden Ahmet Rahimullah, Cehmiye diye onları isimlendirdi. Yine ondan lafziye Cehmiye'den daha şeridir dediği nakledilmiştir. Evet, Ebu Osman Sabuni'nin durumun arka planıyla aktardıkları bunlar. Şüphe yok ki, lafız ile melfuz arasını ayran böyle değildir. Yani Allah'ın kelamı, Mahluk değildir ama benim fiilim, benim telaffuzum mahluktur diyen kimse cehmilikle alakası yoktur. Nitekim El-Husayn El-Kerabisi'den rivata göre kendisi maksadını Kur'an'ı telaffuzum mahluktur diyerek açıklamış. Yine şöyle demiştir. Senin Kur'an ile telaffuzun merfuzdan başkasıdır. Yani o telaffuz etmen senin fiilin. Yani benim mahluk dedim budur diyorum. Ama Kerabisi de e, bu meseleden dolayı bidatçı ilan edilmiş, pek çok kimse ona tavır koymuştur. Kerabisi'nin başka bir şeyi de var da, e, yani konu bununla alakalı değil. Böylece kuldan meydana gelen ve mahluk olan telaffuz etme fiiliyle, şimdi e, bu Kerabisi'ye, dikkat edin El-Husayn el-Kerabisi büyük alimlerden birisi, Davud bin Ali el-İsbehani, yani meşhur Davudu Zahiri diye bildiğimiz, Zahirli'nin kurucusu diye e, lanse edilen davud Zahiri de, e, bütün itikadında el-i sünnet olmasına rağmen, bu meselede kerabisiyle muvaffakat ettiği için e, suçlanmış, cerh edilmiş birisidir. Yani cehmilik ithamı yapılmış birisidir. Kerabisiye uydu denir. Mesele bundan ibaret. Yani bu neyle suçlandıysa aynı şeyle suçlanmışlardır. Onlar cehmilikten beridir. Bunun bir meselesi lazım. Evet böylece kuldan meydana gelen ve mahluk olan telaffuz etme fiiliyle tilavet olunan melfuzu, yani mahluk olmayan Kur'an'ı ayırmıştır. İmam Bukhani'nin de görüşü bu şekildedir. Bu konuyu desteklemek için meşhur Halka efel İbad adlı kitabını tasnif etmiştir. Türkçe'de bir zaman tercüme edilmişti. İlahi kelamın müdafası adıyla iz çıkmıştı. Sonradan yeniden çıkar mı bilmiyorum. Çıkabilir yani yakın zamanlarda. Belki de çıkmıştır ilahi kelam müdafaz diye halku efal ibad burada bu meseledeki itikadı aktarmıştır İmam Ahmet ile kerabisinden nakledilen kapalı sözden dolayı ona karşı çıkmıştır İmam Ahmet kerabisiye kerabisinden aktarılan bu kapalı yani telaffuzun mahluktur dediğinde kerabisinin maksadını bilmediğinde İmam Ahmet kerabisiyi itham etmiştir Bukhari'nin Muhammed bin Yahya Zühli tarafından ithamı da bu sebeple. Aynı olay. Yani Bukhari telaffuzun mağluktur. Benim fiilim mağluktur demiş. Cehmilikten beri halbuki. Fakat bu sözü kim söyler? Cehmiler söyler. O halde Bukhari de onlardan olabilir mi? E, Şaibesiyle Bukhari'ye karşı tavır koymuştur ehlâdiz. Yani Bukhari'nin e, şeyi de böyle. Bukhari her ne kadar maksadını izah etmek için aracı koymak istese de yani Muhammed bin Yahya Zuhli'ye ulaşmak istese de yani Bidatçı ile görüşmem diyerek onunla e, görüşmemiştir. Çok sonraları olay anlaşılmış, aradan zaman geçmiştir ama e, aradan tabii köprünün altından çok sular akmıştır. Evet, İmam Ahmet kerabisinden nakledilen kapalı sözden dolayı ona karşı çıkmıştır. Nitekim Zehebi el kerabisinin sözü hakkında şöyle demiştir. Şüphe yok ki El Kerabisi'nin ortaya attığı ve telaffuzun mahluk olduğu sözü haktır. Lakin İmam Ahmet bu sözün Kur'an'ın mahluk olduğu görüşüne sebebiyet vermesi sebebiyle, yani setli zerai babından bunu kabul etmemiş, kapıyı kapamıştır. Çünkü sen zihnindeki Allah'ın kelamı olan telaffuzu merfuzdan ayırmaya güç getiremezsin. Yani bu sözde yine her halkarda doğru değil. Kastlı Cemiler gibi olmasa da doğru değil. Dolayısıyla İmam Ahmed'in karşı çıkması da Doğrudur bu manada diyor Zeybi. İmam Ahmet Rahimullah el-Kerabisi'ye karşı çıksa da... ...kendisinden Kerabisi'nin sözünü destekleyen bir söz rivayet edilmiştir. Bu beyhaki itikad da say İmam Ahmet'in şöyle dediğini rivayet etmiştir. ''Kur'an-ı telaffuzun mahluktur'' derken... ...bununla Kur'an'ı kasteden kişi bir kafirdir. Demek ki İmam Ahmet'in bir yerdeki mutlak bir sözü... ...başka bir yerdeki mukayyet sözüyle anlaşılmalı. ''Kim kuran telaffuzun mahluktur'' derken... Kur'an'ı kastediyorsa o kafirdir. Cehmi olan odur yani. İmam Ahmet'ten gelen bu nakil, kendisinin Kur'an'ın mahluk olduğu görüşüne sebep olması bakımından bu sözün genel ifadeyle kullanılmasına karşı çıktığını göstermektedir. Yani kim Kur'an telafuzun mahluktur derse o cehmidir şeklindeki mutlak ifadeyi seddi zarayı olarak söylüyor. Cehmilerin önünü kapamak için onlara bir payanda olmasın diye buna karşı çıkıyor. Evet, Allame Elban Rahimullah'ın vardı ve tercih ettiği sonuç da bu şekildedir. O şöyle diyor Elbani. Bazı hadis alimleri İmam Bukhari'den rivayeti terk etmişlerdir. Neden? Çünkü o Kur'an mahluktur diyen alimlerin tabirlerindeki farklı hükümlere göre sapık bidatçı kafir ile Kur'an'ın telaffuzu mahluktur diyeni birbirinden ayırmıştır. Yani Bukhari ikisi arasında ayrım yapıyor. Yani Kur'an'a mahluk diyen Kafir bir cehmidir ama Kur'an'ı telaffuzun benim fiilim böyle değildir. Diyen Değil kimse o cehmiler gibi değildir dediği için Bukhari bu ithaama uğramış. Yani onunla bunu ayırmış. Cehmi olan olmayanı ayırmış. İmam Ahmet kim Kur'an'ı telaffuzun mahluktur derse cehmidir demiştir. Buna binaen İmam Ahmet'ten sonra gelen bazıları Bukhari'ye de bu hükmü vermişlerdir. Yani İmam Ahmet'in bu sözünü mutlak olarak alıp Bukhari'yi de aynı kalıba sokmuşlardır. Halbuki o bundan sonlu tutulamazdı. Çünkü o bunun cehmilerin sözü olduğunu söylemiştir Bukhari. Cehmiye sadece Kur'an telaffuzun mahluktur demiyor. Kur'anın Kur'an Allah'ın kelamı değildir. Bu Allah Azze ve Celle'nin yarattığı bir mahluktur diyorlardı. Peki Kur'an telaffuzun mahluktur sözünü söyleyen El Bukhari hakkında ne söylenir? Kim bu sözü söylerse o bir cehmidir diyen İmam Ahmed'in bu sözünün Bukhari hakkında da geçerli olduğunu söylemek mümkün değildir. Şu halde İmam Ahmed'in Kur'an'ın telaffuzun mahluktur diyen bir cehmidir söz hakkında ne yapmamız gerekir? Sana anlattığım şekilden başka bir cevabı yoktur. Müslümanın bidat ve sabıklık ehli olan cehmiyeye vesile edilinen sözlerden sakınması gerekir. Birisi etrafındakileri vartya düşürmek için şöyle diyebilir. Kur'an'ın telaffuzun mahluktur. Yani bununla Kur'an'ın kendisini kasteder. Lakin her Müslümanın bu sözü söylemekten sakınması gerekir. Çünkü bu sözün arkasında İçinde gizlediği kötü bir gaye bulunabilir. Yani mesele setli zarayı, kötülüğün önünü, vesilelerini tıkamakla alakalıdır. Özetle, yani elbanından aktardıklarımız bitti. Özetle, alimlerin mutlak ifade kullandıkları bu söz, cehmiyenin görüşü manasında anlaşılmasına binaendir. Diğer anlamda kullanan, yani lafız ile melfuzun arasında ayıran kimseye, yani kulun fiiliyle Allah'ın kelamını, Kur'an'ı ayıran kimseye gelince, Durumun avama ve bazı ilim talebelerine karşı gelmemesi, ihtilafa sebep olmaması, bidat ve heva elinin tabirlerine hizmet etmemesi için seddi zeriya olarak yasaklanır. Yani bunu söylemeyi biz doğru bulmayız. Kur'an'ın telaffuzun mahluktur. Bu ifadeyi kullanmayı doğru bulmayız. Neden? Çünkü bu cehmiyenin bidatına kapı açar, avam ve ilim talebeleri mesela anlamayanlar nezdinde karşı gelmesine sebep olur. Bu şeylerden uzak dur. Bak el selametlisidir. Evet, Allah izin verirse bir sonraki derste üçüncü alıştırma, Kur'an'ı taharet üzere okuma meselesini tahkik edeceğiz. Subhanekallahu mevbi hamdik ve eşhedü en la ilahe illa entevateke la ve estağfurke ve tuğbileyik. Rahimdeş. Rahimdeş. Rahimdeş.